Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve başkalarına öğretendir. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı, İslam'ın temel kaynağıdır. Hadis-i Şerif, Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi üzerinde durmakta, onu teşvik etmekte ve bu konuda gayret sarf eden kimseleri, en hayırlınız ifadesiyle övmektedir. Bu övgüye esas teşkil eden husus Kur'an'dır. Burada evvela Kur'an'ın ne olduğunu iyi anlamak gerekecektir. Bu anlaşıldıktan sonra onun öğrenilmesi ve öğretilmesi daha sonraki meseledir. Kur'an nedir? sorusuna verilecek cevap şüphesiz çok geniş açıklamaları gerektirecek derinliktedir. Ancak kısaca ifade edecek olursak, Kur'an yüce Rabbimizin bize söylediklerini, bizden yapmamızı veya yapmamamızı istedikleri hususları ihtiva eden kelamıdır. Kur'an'ın biz kullar nezdindeki konumu budur, Allah'ın kelamı. Kur'an okuyan bir kimse, evvela bu bilinç içerisinde olacaktır. Yani ben Allah'ın kelamını okuyorum, ondan bana gelen ilahi mesajı okuyorum. Çünkü, ben beni yaratan ve beni her türlü nimet ve ikramlarıyla donatan yüce bir kudretin muhatabıyım. O kudret sahibi Yüce Allah, bu mesajında bana, sevgi dolu bir üslup içinde, ey kulum, diye hitap ediyor, ben de aynı sevgi ve saygı içinde, buyur Rabbim, diyerek karşılık vermeye, o mesajı dikkatle okumaya, anlamaya ve gereğini yerine getirmenin hassasiyeti içinde olmaya çalışıyorum. İşte bu bilinç uyanıklığı ve hassasiyeti içinde olunduğu zaman, Kur'an ve Kur'an'la olan buluşmamızdaki konumumuzun farkındalığı, Kur'an'a da, onu okuyana da ayrı bir anlam kazandıracaktır. Kur'an'ı okumak demek, bu bilinç içerisinde olmak demektir. İşte insana değer katan, onu en hayırlı kılan nitelik budur. Farkında olmak, ne okuduğunun, kimin mesajıyla muhatap olduğunun bilincinde olmak. Okunan ve anlaşılan Kur'an, bir şekilde hayata yansıyacaktır. Bu, her Müslümanın en önemli görevidir. Allah Resulü'nün hayatı, Kur'an'ın timsalleşmiş haliydi. Onun rahlesinde yetişen sahabe-i kiram da öyle yaşamaya gayret ediyorlardı. Sahabeden Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh şöyle derdi, biz Allah Resulünün zamanında Kur'an'dan 10 ayet okur ezberler, onu hayatımıza tatbik eder, sonra bir diğer 10 ayete geçerdik. Hadis-i şerif, Kur'an'la hemhal olan Müslümanları, sizin en hayırlınız, ifadesiyle övüyor, bütün inananları Kur'an'ı doğru öğrenmeye ve doğru anlamaya teşvik ediyor. Bu hadisin anladığımız Kur'an insanı yüceltir mesajdır.